Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Allah için sevenlerimiz ömrümüzden birkaç nefes daha kaldı Bilmiyoruz tabi de Alıp verdiğimiz bu nefesleri Allah'ımızın dininin ilmini tahsil yolunda geçirmek istiyoruz. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ve onlardan çıkarılan fıkıhların, akaitlerin, tasavvuflerin, ahlak ilminin okunup okutulması, amel edilip ettirilmesi, insanlara tebliğ edilmesi ve bütün insanların bu yolda hidayet bulmalarına vesile olmak için Kalan ömrümüzü geçirmeye niyet ettik. Bu arada biz insanların hidayetini istersek Allah Teala da bizi hidayet eder. Biz insanlara acırsak Allah Teala da bize rahmet eder. Biz insanların günahlarının affı için istiğfar edersek Allah Teala da meleklerini bizim için istiğfar ettirir. Böyle vaatler ve mükafatlar ve müjdeler kitaplarımızda doludur. Yani insanlar şöyle bozuk böyle bozuk millet helak olmuş gitmiş falan demekle bir yere varamayız arkadaşlar. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki Kale heleken ne ve heleku kim derseki insanlar helak olmuş ya bu 21. asırdan millet namaz yok abdest yok işte din yok iman yok falan helal bilmezler haram bilmezler herkes cahil olmuş falan bütün millet helak oldu. Derse bunu Bilsin ki ve bilin ki bunu diyen adam o insanların en ziyade helak olanıdır. Çünkü de niye vazifeni yapmıyorsun o zaman? Niye elinden geleni yapmıyorsun? Niye bir kimseye bir şey anlatmıyorsun? Şimdi ders başladı, hadis-i şerifler okunacak. Niye mesaj atmıyorsun? Niye telefon etmiyorsun? Bir insan bir hadis duysun. Bellihu anivelev aeten. Sabahlara kadar bizim için ağlamış. Afımız mağfiretimiz için uyumamış. Bütün miraç gecesi dahil, Mevla-ı ile muhatap olduğu ve Mevla-ı iltifatlara ve müjdelere mazhar kılındığı Berat gecesi gibi gecelerde büyük tecelliler ihsan edildiği kendisine gecelerde hep devreye bizi sokmuş, ümmetim, ümmetim, ümmetim işte bize şefaat hakkını almış. 13. gece 3te 1, 14. gece 3te 2, 15. gece tamamına şefaat izni alana kadar yani müslümanlar hakkında. Hep böyle bir ömür hayat tüketmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor ki ben seni diyorum. Kardeşim olarak kabul ettim diyor. Ya kadla kıt ah ben ne olaydı kardeşlerimle görüşebilseydim diye temenni ettim Allah'ımdan. Tabii ki Dünyada bu olmadı. Ama ahirette mutlaka olacak. Siz benim kardeşlerimsiniz. Ben sizin için geldim. Ben size rahmet olarak gönderildim. Ben size bu kadar hikmet bıraktım, sünnet bıraktım, hadis bıraktım. Dünya ve ahiret, bütün saadetleriniz benim hadis-i şeriflerime ittibadadır ve bana uymaktadır. Ne olur benim tarafımdan? Bir ayet olsun, bir hadis olsun. Ümmetime tebliğ edin. Yani ulaştırın. Şimdi bak burada iki, üç, üç hadis-i şerif en az inşallah niyet ettim okuma. 3 hadis-i şerif, birisi çok uzun belki de bazı, 4-5 hadis kadar uzun. Kısa hadislere göre. Peki bu hadis-i şerifler bize bildirildi. Biz bunları hiç duymadan öleceğiz. Ben şurada e, bir hadis-i şerifi, e, iki tane hadis-i şerifi, bir tanesini sonradan hatırlıyor gibi oldum. Bir tanesini yeni görüyorum. Bakın bu işin içinde 40 senedir meşgulüm. Devamda kitap okuyorum. Bir tansın yeni gördüm manibin yezit hadisini ve burayı hadisleri hatırladım biliyordum hatırladım ama unutmuştum o bir hadis-i şerifi e, biliyorum menetafirasha yeniye yokuve min alley yeni yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu kim bilir hangi hadis şerifte bizim hidayatımız var. Hangi hadis şerifte bizim ahireti kazanmamızın şifresi var. Bu herkese kendine özel şifre veriliyor yani. Bu bilinmez ki. Umadığın bir hadisten bakıyorsun ben cemaatlerle tabii gelen gidenlerim oluyor. Adam diyor şu sohbetten çok etkilendim. Allah Allah benim çok ilgimi çekmiyor o, o sohbetteki o ifadeler. Onu çekmiş. Bakıyorum ben şu sözden namaza başladım. Öbürü şöyle yaptım. Kapandım diyen hanımlar var. E tabii e, ben burada e, kim nereden ne alır ne anları hesap edeme. Hidayeti yaratan ancak allah Teala'dır. Biz de papağan gibi konuşuyoruz. E, biz mikrofon yerindeyiz yani. Tesir Allah'tandır. Celle Celal. Hidayet Rabbimizdendir. Zaten Mevla'dan ve Habibi'nden Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem dinleyenler kazanır. Mesela Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hatip'ten, Vaiz'den dinleyenler kaybeder yani. Bu bize vahyin kaynağından geliyor. Bu hadis-i şerif saydı Bukhari rivat ediyor birinci hadis İkinci Bukhari ve Müslim ve Nesai rivat ediyor. Üçüncü hadis-i Bukhari diye. Nesai ibn Mace rivat ediyor. Daha da kaynakları var. Şimdi bunlar kainat efendisi tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan alınan, vahiy ile telakki edilen bilgilerdir. Hiçbir kafadan konuşulacak haşa şeyler olamaz. Am la Habibim keyfinden canı istedi diye bir laf söylemez. Söyledikleri yani din adına, helal haram adına, hikmet adına, ilim adına ne söylüyorsa Allah'tan kendisine vahyedilen edilen bir vahidir. Ama tabii ki din adına olmayan şeyler vahiye girmez yani her konuştuğu vahidir demiyoruz. Burayı da yanlış anlamamak lazım. Hanımına derse ki su getir. ...su verir misin derse, nasılsın, iyi misin derse, illa vahiy geldi de Ayşe anamıza nasılsın de diye... Ha bazı kere o da oluyordu, Hatice annemize selam geliyor, Cebrail aleyhisselam getiriyor... ...Mevla Teala Hatice'ye selam söylüyor, cennetle müjdeli... O ayrı bir şey, o zaman zaten onu bildiriyordu Allah... ...selam gönderdi, Cibril selam getirdi, bunlar ayrı şey. Ama şimdi ev ortamıdır insan... ...eşiyle, çocuğuyla nasılsın, iyi misin, i̇şte yemek yiyoruz, işte falan gülüyoruz... Biz her şeye vahiy demedik ama... Bir hadis şerif bir bilgi içeriyorsa şu şöyledir. Bir haber veriyor. Bunu vahiy olmasından başka bir çaresi yok. Çünkü haber veriyor. Ondan sonra bu helaldır diyor. Bu hüküm veriyor. Haram diyor. Bu hüküm veriyor. Maruftur dur diyor. Münker dur diyor. Ya bu gibi veya suale cevap veriyor. E sen de din adına bir şey soruyorsun hoş gelip de evde ne pişireyim ya Rasulullah diyen yok yani. Bunu yapayım yapmayayım, şu nedir bu nedir? Herkes şu an soruyor. Ya e bu suallerin cevapları vahidir. Bu itibarla, bir ayet olsun benden ulaştırın, yani hadis de buna dahildir. Ayetler zaten mütevatir ve herkes hafız dolu, mealler doldu ortalık. E burada demek ki esas mühim olan hadis-i şerif kast ediliyor. Çünkü hadis-i şerifler ihmal edilmiştir ve hadis-i şerifler okunmuyor. Klişe hadis-i şerifler var, herkes onlara birbirine mesaj atıyor falan, bir vesileyle. Takvim siteleri falan var şimdi. Ezanı takvim yapmışlar. Onlar bazı hadisler söylüyorlar. Bunları toplasan 100-200 hadisi geçmez. Yani konular belli yani. Günün Günlere göre, mevzuya göre bölüştürüyorlar. Ama burada dünya kadar hadis var. Biz daha bunlar hiç duymadık ve istifade etmedik. Yazık değil mi bize? Ölüp gideceğiz bu vahilerden istifade etmeden. Bir daha mı dünyaya geleceğiz? Bir daha bu dünya kurulur mu bizim için? Bu imtihan yurdundayız. Bir hadis-i şerifle Efendim sağlanabilir ya. Bu kadar insan kurtulabilir. Mutlaka duyurun, duyurun, duyurun, ulaştırın. Biz size Allah için anlatacağız. Allah Teala ömür verdikçe. Şimdi, dersimizdeki tabi kitabımız, konumuz ihlas. Niyet ve ihlas. Yani. Zaten ihlas niyetle olur. Bu usta hadis şerifler daha da gidiyor. Yani, e, kitab-ül Efendim sonra kitab-ül geç geçmiş, sonra sünnete geçmiş, çok önemli. Sünnetle ilgili şey Allah Allah bu hadisleri burada da var mıymış ya bak görüyor musun bunu Tarhul Beyen tefsiden rahmetli Hızır Efendi okurdu bize kaynak bulamadık zannettik birinci ciltte yazdık burada kaynak bulamadık tabii 25-30 sene evvel bu kadar şeyler yoktu şamileler, maamilelermiş Allah Allah bu hadisleri burada çıktı görüyor musun çok muazzam bir hadis geliyor maşte. Yani Kitabül İhlas'ın sonlarına doğru o da. Ne oldu? İşte 57 hadis-i şerif burada var. Bazısı birkaç sayfa uzun sürüyor. 57 hadis-i şerif bu, bu bab. Biz 23. hadis-i şerifteyiz yani. Efendim. Ondan sonra Kitabı sünne Sünnet, sünnet ve hadislerle ilgili. Sonra Kitabül Alim İlim, ilmin faziletleri ilgili. Ne kadar önemli bir şey bu terbi, bu terip ya. 24 saat bu dersi yapsak doyulmaz bu hadis-i şeriflere ya. Vaktimiz de yetişmiyor. Ben de bu Derse başlarken birkaç lokmada bir şey yedim. Gerçi birkaç lokma yemedim. Biraz da çok yedim. Allah beni affetsin. Aşın bir uyku geldi. Bir halsizlik geliyor böyle. Zaten şekerim yükseliyor. Ondan sonra böyle duruyorum. Nasıl konuşacağım? Nasıl edeceğim? Ağzımı bıçak açmaz. Derse başlayınca size bir şeyler anlatmaya başlayınca biraz kuvvetim geliyor. Yeniden şarjım doluyor gibi oluyorum. Yeniden canlanıyorum biraz. İnşallah ölünceye kadar Allah'ım ne verdiyse size hizmet yolunda ihlas ile Bitirmeye, tüketmeye muvaffak eylesin. Amin. Ve Amman İbni radıyallahu teala anhuma Yani babası da sahabeden olursa anhuma diyoruz. Bazı râvi anebi anceddi babasından, dedesinden gidiyor ona anhum diyoruz. Burada Man Hazretleri sahabeden. Bu Yezid'in oğlu, bu meşhur Yezid değil. Bu millet hep meşhur Yezid'i bile Meşhur Yezid, Hazreti Hüseyin'i şehit ettiren o zındık. O Yezid sahabeden değil o. E, hakkında ihtilaflar var, şu var bu var. Neyse biz onu sevmeyiz hiç. O sahabeden değil yani. Bu sahabeden Yezid. Sahabede çok Yezid var fakat o pis Yezid'in yüzünden ismi de lekeledi. Yezid çok esasen güzel isim. Ziyadelikten gelir, artıştan, bereketten gelir. Zade Yezid'den gelir. Hazreti Ömer'in kardeşinin de adı Yezid. Ee, yani birçok sahabeden zat var, tabiinden zat var ama maalesef bu işte meşhur Yezid, Hz Hüseyin'i katleden hainin, zalimin yüzünden isim değişti işte görüyorsun bir adamın bir yanlışı bir ismi ne yapar yani. Şimdi böyle deyince millet hangi Yezid falan insanlar da şey yaptılar radıyallahu anh denir mi falan. Haşa ne radıyallahu anh. Biz ona Allah razı olsun diyecek halimiz mi var ya? Neler etti Eylül ya? Ehli Beyt'e saldıran dinimize saldırmıştır. Ehli Beyt bizim dinimiz imanımızdır. Ehli Beyt sevmek bize farzdır. Ehli Beyt'e salavat okumadan namazımız kabul olmaz. Allah'ım salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ve Ali Ali Muhammed işte Ehli Beyt'tir. Biz onlara salavat okumasak namazımız kabul olmaz. Onun için bu o değil. Bu ondan önce yani bu. O doğmamışken olmamışken olan işler. Zaten o 33 yaşında mı ne erkenden Geberdi gitti yani onun sonradan doğduğu belli. Bu zat diyor ki kâle anlatıyor. Kane idi Ebi benim babam Yezi diyor. Yani adı Yezi babasının. Babam diyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında sahabeden bir zat bu. Babam diyor ehracı çıkartmıştı. Denanira bir takım dinarlar yani altın paralar. Efendim çıkartıyor ne demek? Yeten sadaka vermek üzere. Ne ile bihaunlarla? Yani onları efendim farz da olabilir, nafile de olabilir. Yani sadaka zekata da deniyor. Kuzminen valim <gülüyor> sadakaten mallarından sadaka alaatinde zekat kastediliyor. Çünkü orada bir devlet yönetimine hitaben cebir var yani al diyor. tabi o nafile sadakayı o şekilde alamaz. Bundan dolayı oradaki sadaka zekat anlamdadır ee, bu itibarla yani hadis-i şeriflerde geçen tasadduk ve ayet-i kerime ve hadis-i şerifler innemes sadakatülül fukara diyor. Oradaki sadakalerden maksadı zekatın 8 mastifini söylüyor. Yani ayet ve hadislerde tasattuk ve sadaka kelimeleri geçtiği zaman farz olan zekata da gidebilir. Nafile olan bildiğimiz bizim şu anda Türkçe'de kullandığımız sadaka anlamına da geçebilir. Burada ikisi de ihtimallidir. Çünkü ayetlerde ve hadislerde umumidir, geneldir. Yerine göre anlaşılabilecek bir şey varsa belli olur ama e, yani tahsildar geliyor, alıyor falan bunlar farzla ilgilidirler tabii ki. Öbürüne tahsildar e, gizli verilmesi, onun daha muhtemel, nafilenin gizli yapılması muhtemelen tahsildar, mahsildar gelmez ona. Onun için durumun gerisinden siyak sibahından, ondan kast edilen anlaşılır. Ama burada e, iki tarafa da ihtimal Çünkü neden? E, çıkarttı mescide götürü parayı, Sadaka vermek için. Fevazaha koydu. Ha paraları. Kimin yanına koydu? Hinder bir adamın yanına emanet bıraktı yani. Nerede? Fil mescidi mescitte. Mescidler ne kast ediyor? Mescidi Nebevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ravzasında. Bir adam oturuyordu. Gitti adama. Dedi ki işte bunlar yani zekattır demek ki şart değil biliyorsunuz fıkha göre. Yani bir insan bir muhtaca verirken bu benim zekatımdır demeden oluyor zekat. Demek şartı yok yani. Niyeti zekatsa hesabında kendi biliyor zekatı kırkta nedir. O zaten e, kimseye deme şeyinde yok tabi. Devlet tahsildarı ayrı bir şey. Ama normalde şimdi diyorum devlet karışmıyor zekat işine zaten. Devlet ancak vergi almaya bakıyor. Zekat e, esas farz olan da İslam devleti değil. Onun için bundan bu beklenemez. Bu itibarla efendim e, bu parayı ne yapıyor? E, mescid'de bir adamın yanına koyuyor. Diyor ki bu diyor benim işte hayrımdır demek istiyor. Yani zekat demek şartı yok. Zekatsa e sada zekat demek şartı yok. Sadakaysa zaten demek şartı yok. Mescitte bir adamın yanına bunu koydu. Dedi ki, bunun dedi muhtaçlar gelirse dedi, fakirler muhtaçlara ver dedi. Yani mescitte bazı oturan insanlar olur ya, gelen gideni tanırlar yani. Bazı camilere fakirler de gelirler böyle. İhtiyaç sahibine verirsin dedi. ...babam diyor böyle bir şey yapmış diyor... ...Hazreti Ma'an radıyallahu anh... ...feci ben de geldim diyor... ...yani camide ama... ...babam diyor veriyor sadaka fakire vermek için... ...bırakmış ama... ...ben de fakirim demek istiyor... ...ben oğluyum diyor yani ben de fakirim diyor... <gülüyor> ...benim oğlanlar gibi yani... <gülüyor> ...hepsi fukara... Hiç ...bir tane çalışan yok... <gülüyor> ...ekmek lazım ben de işte. ...çorbayı ben de işte. ya mübarek de çalışıyor... ...paramız yok... ...ne yapacağız şimdi... Gittim diyor. diyor. E, aldım diyor ha o parayı. Adam benim babamı tanımıyor yani. Birisi getirdi para vermiş ona fakir diye. Ben de gittim fakirim diye. Adam yanında da para duruyor. O da dedi ki al şu kadar veyahut da hepsini mi verdi veyahut birkaç dinar mı verdi bilmiyorum onu. Konusu geçmiyor. Ama sanki hepsini almış gibi oldu bu şimdi. Gittim diyor diyor, aldım diyor. Ha dinarların hepsini. Sonra fe teytü getirdim. Fe teytü hu biha getirdim hu babama olabilir. Biha o dinarlara gidiyor. Yani dinarları efendim babama getirdim diyor. Babama paralarla gittim yani demek istiyor. Demek anlamış yani. Adam anlamadı bu babasının belki de. Fakat o tabii kim verdi sana bu parayı veyahut da bu mesela e, Yezid'in işte o eski sahabinin yani hayrıdır dedi mesela. O da bile bile babasının olduğunu belki demedi ona babam. Aldı parayı. Sonra gitti babasla dedi ki sen dedi e, yani sadaka vermişsin ben de aldım o, par o parayı deyince. fakale babası dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki ma iyake ma iyake seni değil seni kastet erattü kastetmiş değilim. Ben seni kastetmedim ya dedi. Ben normal fakirim sen benim oğlumsun dedi. Aç kalırsan gel bir yemek veririm dedi. Sen dedi niye dedi ki tı aldın ya? Ben dedi hayrıma verdim dedi. Fakat burada da e, tabii şehirlerde bu işi biraz değişmişler de sanki hani çocuğuna zekat vermek yani e, caiz midir değil midir? Tabi bizim mezhebimizde, Hanefi mezhebini biliyorum tabi öbür üç mezhebimizde şu anda bilgim yok, şu anda hazırımda yok da. Hanefi mezhebinden bildiğim kadarıyla Hanefi mezhebine verilmez. Oğluna, kızına işte neyse verilmez. efendim Annene babana verilmez, usulüne furuğuna verilmez. Fakat bu paranın zekat olduğunu da şöyle anlıyorum hani yine. bir Dedim ya karinelerden anlayabiliriz. O da şuradan anlaşılıyor. Yani şariler niçin burada... Oğluna zekat verilir miydi, verilmez miydi, bilmeden verdin sen geri alınır mıydı, alınmaz mıydı, zekatı iade gerekir miydi, gerekmez miydi gibi konular çıkartmışlar. Buradan anlıyorum ki bu zekat olduğu şimdi anlaşıldı bir karineden. Nafile olsa zaten, nafile. Ee, en büyük sadaka hanımının ağzına efendim koyduğun lokmanın parasıdır diyor. Zekat olmuyor ama hadis-i şerifte eftal sadaka diye geçiyor. Sadakanın e, en faziletlisi. Çoluğuna çocuğuna verdiğindir diyor. Yani bir insan ben çoluğuma çocuğuma karıma zaten bakmakla mükellefim diyerekten senelerce onlara bakıyor. enayi gibi. Niye enayi gibi? Sevap almıyor enayiliği burada. Ama niyet etseydi. İdâ enfekûr racülü. Bu da Bukhâridir bu hadis-i şerif. Bir adam infak ettiği zaman hala ehli. Ehli demek ailesi demek. Karısı ve çocuklarına Harcama yapıyor yani. Harcama derken hepten de fuzuli fuzuli, israf masrafı konuşmuyoruz. Yediği, içtiği, giydiği, çıkarttığı yani zaruri ihtiyaçları var. Bunları harcama yaparsa bir adam, baba, hanımına, çocuklara, eğer ki bunu yaparsa tamam karşısında çoğulacak. Bakmakla mükellefidi idi. Günahından kurtuldu. Baktığı için günahından kurtuldu. Çünkü hadis-i sevte ne buyuruyor? bilmeri ismen en yüzzayya men yekûd. Men yaûl de var. Yani bir insan bakmakla görevli olduğu karısını ve çocuklarını ortada bırakır, zayi eder, geçimsiz bırakırsa, yani onları muhtaç ederse, bu ona günah olarak yeter diyor. Başka günah hala lüzumu yok bunun. Yandı gitti ahirette. Çoluk çocuğunu zayi etti. E şimdi o zaman bu adam çoluk çocuğuna harcama yaptı, baktı, yedirdi, içirdi, masraflarını gördü. Günahtan kurtuldu demek istiyorum. Fakat sevap aldı mı almadı. Neden? Günahtan kurtuldu. Ama yahtesi buha diyor. Bir adam ailesine para harcarken yahtesi buha onu hesaba katsa yani niyet etse. Ya Rabbi dese ben bunları sen verdin bana. Bakmakla beni mükellef ettin ama ben de senin rızanı kazanmak için ahirette hayrım olsun diye bunlara işte harcama yapıyorum. Dese fe Sadakatün, bu kendisi için sadakadır. Sadaka olarak deftere sevap yazılıyor. Hatta en faziletli sadaka diye de biliyorum. Hadis-i Şerif olarak eşinin efendim ağzına koyduğu lokmanın, efendim yiyeceklerin parası kadar daha faziletli sadaka hiçbir kimseye verilmemiş diyor. E demek ki Efendimiz öyle derdi, uyanık olun, akıllı olun derdi ya. Hanıma zaten bakıyorsunuz bari niyet edin de sadaka cevabı kazanın derdi. Her iş niyete dönüyor. Zaten derdimiz konumuzun tümü ihlas ve niyet zaten. Evel abi niyeti okumamız lazım. Niyeti bilmeden biz bütün haberlerimiz bak boşuna gidiyormuş meğer. Kaç senedir çoluk çocuk bakıyoruz. Niyet ettik mi? Ben ara sıra ediyorum niyet biraz bildiği bütün. Şimdi e, babası dedi ki yani şunu demek istiyorum. Zekat olduğu nereden anladım demek istiyorum? Sadaka konusu olsaydı zaten çocuk çocuğuna sadaka faziletli olduğu hadiste bildirildiği için e, bu konu tartışmaya açılmazdı. Demek zekatmış. Dedi ki vallahi ma yak yarat. Ya vallahi ben seni kastetmedim. Sen oğlum benim zekatımı sen niye aldın ya gittin? Feqa samtu. Ben de onunla mücadele ettim. Yani dedim ona babama ki diyor. Baba diyor o zaman iki davalı olarak kasım derken düşman manasında değil baba oğlu düşman oğlum mu işte sahibi iki davalı olarak işte ben davacı sen davalı neyse hangimizsek götürdüm onu İla sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldım götürdüm onu gidelim soralım ben de muhtacım ya başkası alacaktı da ben de muhtacım yani ben de işimi gördüm Müslüman değil miyim falan babama böyle yaptım diyor. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem gelince fakale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ya Yezidu ey Yezid ya yani Resulullah zamanında öbür Yezid yok yani Melun Yezid anlayın diye söylüyorum iki de bir çünkü e, bazı vatandaşlarımız Yezide özellikle çok düşman olan bir kesim var. Biz de onlardanız merak etmeyin de yani bu ne Yezidi demesinler Yani sahabeden olan o eski bir zat bu. Ey Yezid sen ne niyet ettinse ne niyet ettin sen Biliyor muydun oğluna verecek bu adamı alıp da? Veyahut oğlun gelecek onu alacak? Bilmiyordun. Niyetin neydi? Zekat vermek. Senin için niyetim var. sen zekatın verilmiştir. Bitti. veleke <gülüyor> sen senin için de var mauşek ya aldın. Ya ma'nu eyman oğluna dedi ki sen aldığını da helalından ye dedi yani. <gülüyor> Afiyet olsun dedi. Sen de muhtaçsın dedi. Sen de işlerini gör. Yani e, Baba kasıtlı olarak oğluna diye zekat vermedi. Fakat o zekat döndü dolaştı bir yere verdi. Anladın mı? O verdiği yerden de biliyorsun dağıtım oldu. Dernektendi, vakıftandı. Oradan gitti, oradan geldi falan. Neyse oğluna bir pay düştü oradan. Oğlu da muhtaçtı falan neyse. Oradan para aldı. Bu adam bunu öğrendiği zaman bir daha zekat vermesi gerekir mi? Yani gerekmez. Çünkü onun niyetinde oğluna vermek yok idi. O masrifine gitsin diye vermişti. Müstahakkına gitsin diye vermişti. Ama böyle bir durum oldu. Bu e, hile-i yani ben bilmemiş olayım oradan sen oğluma ver gibi böyle şeyler olmaz. Fıkka göre bunlar. Caiz değil zekatın geçersiz olur. Sanki sen veriyorsun da ben bilmemiş olayım. Kim bilmemiş oluyorsun allah Teala duyuyor seni yani. Ben bilmemiş olayım oğluma ver. Böyle hani... El değiştireyim ben sana vereyim sen oğluma. Bunlara ilaç yerine bunlara lüzum yok. Oğluna yardım et. Oğlunu yedir içir sadaka ni niyet et. Ama zekat oğluna olmaz. Ama sen bilmeden oldu. E bir daha senin durumun varsa bir daha ver fark etmez. Ma maddi durumu mi? Bin lira bir daha çıkartayım. Ama adamın da bazı kere zekatı veriyor da ondan sonra o da zor geçiriyor. Yani zekat her zekat veren de çok zengin değil yani. İnsanlar kenara bir şey koyuyorlar o da zekat onu yiyor zaten. İki de çünkü kazanmayan paralar var. canarda duran. Herkesin fabrikası yok. O zaman e, bir daha da zekat verecek durumu yok. İlla sen bu zekatı iade et bir daha ver demek de bir lüzumu yok. O iyi niyetle vermiş, çıkartmış. Evet. Çocuk da onu geri vermesine lüzum yok. Sen niyetinle kazandın, senin zekatın tamamdır. Yani ne demek istiyor? Mevla niyetlere bakıyor. Eğer niyetin bu para çocuğuma gitsin olsaydı Kabul olmayacaktı demektir. Far zekat tabii onu konuşuyoruz zaten. Ona göre konuşuyoruz. Ama niyetin Allah için fakire muhtaca zekat vermek idiyse yani bakmakla yükümlü olmadığın kişiye vereceksin. Bakmakla yükümlü olmadığın kişiye vermekteyse niyetin oydur senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyetleri Mevla bildiriyor ona çünkü. Sen niyetinle kazandın buyurdu tamam. Çok önemli bir şey. Yani niyetin burada yine Önemi çıkıyor ve fıkra yansaması çıkıyor zaten bütün. Mevla indinde de yarın ahirette de. Bütün mesele niyete göre e, muamele görülecek ya. Amele göre muamele görülecek. Adam 100 rekat sabah akadda namaz kıldı. Camide bakıyorsun senin uykun geliyor. Bilmem ne yapıyor adam. Uzun uzun da okuyor işte. Her rekatta 10 kulü Allah falan falan Adam 1000 kulü Allah'la kıldı. 100 rekat namaz işte 3 saat 4 saat secdeden kalkmadı falan Al ne mübarek adamsın. Bu senin zahiri görüşüne göredir. Ahirette böyle bir şey yok. İşte bunun sonunda o hadis çok önemli geliyormuş. Bak ben yeni çağı şaş gördüm, şaşırdım. Rolbiandan yazmış idik biz onu. O hadisi şerifte görseniz ki ne ameller birinci kat reddediliyor, ikinci kat geri atılıyor, üçüncü kat reddediliyor. Neden? E çünkü melek onu oraya kadar çıkartırken görüntüye bakıyor. Melek niyete vakıf değil. Melek bakıyor ki bu adam ne yapmış, böyle bir amel yapmış. Aa ne mübarek adam. Melekler de içliyorlar, götürüyorlar. Semaya, e, semada kabul olunacak zannediyorlar. Oradan mevladan emir geliyor Efendim, Kifuva duru bu bir hadel ameli ve sahibi durun alın bu ameli götürün sahibinin suratına vurun diyor. Bu yedi kat semadan aşağı atılan var. Yani biri iki üçü dördü beşi altıyı geçip de yani teftişleri kontrolleri verip de her şey sağlam. Yediden aşağı atılan var ya. Altı katı geçmek ne demek biliyor musun? Senin benim gibi bir ev çıkmaz be. Yediden aşağı atılan var. O adişi bir okusak şaşırtacaksınız yani. Ne büyük ders o. Onun için Mevla niyeti bildiği için sen bunu ne niyetle kıldın? Hocayı mı kandırmak için? Müftünün kızını mı almak için? Hacıdan borç almak için? Yok bilmem ihale almak için hükümetten. Neye namaz kılıyorsun acaba? Niye kapattın karını acaba? Hükümet başı kapalıları seviyor diye. Hükümet doğru ya Müslüman adam. Tabii ki başı kapalı olanı, namaz kılanı, dürüst olanı tercih eder. O ayrı bir şey. Ama sen başını niye kapattın? Sen namaza niye başladın? Bunları sorarlar da Amelin görüntüsüne bakmaz mı evla Niyetlere bakar. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu teala anhu. Ebu Leylah Hazretleri'nden rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi anlatılıyor bu adı şerifte. Ya Bukhari, e, Müslim ve Nesai. Allah Allah. Kaç tane saygı kaynakta geçiyor. Bu da bir ilginç. Kale racülüm, geçmiş ümmetten bir adam, Kale dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü şimdi bu. Racülüm bir adam dedi ki diyor. Bu ne zaman oldu yani eski ümmetten Mevla bildiriyor işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetlerin kitaplarını okumamış. Eski ümmetlerin kitaplarında okuyanları dinlememiş. Hep vahiy işte. Mevla bildiriyor. Şöyle oldu diyor. Böyle çok hadis şerifler var. İsrailoğullarının e yani eski mine sabikin geçmiş ümmetten deyince de ekseriyette İsrailoğullarındaki kısseler çoktur. İsrailoğulları deyip geçmeyin tabi. Yakub aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen sürece İsrailoğulları Yakub Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen süreç. Yani hemen hemen İbrahim Aleyhisselam döneminden e şu, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yine nereden baksan arası 3000-4000 sene. En az 3000 sene mesela. Ta İbrahim Aleyhisselam döneminden. Yani büyük ümmet demek istiyorum. Ümmetin içerisinde çok peygamberler gelmiş. 124 bin, bir 224 bin, peygamberin ekserisi serisi İsrail oğlanına göndermiştir. Onun Onların dönemindeki peygamberlere de vahiy geldiği için böyle şeyler çok olmuştur ve bildirilmiştir. Adam dedi ki, geçmiş ümmette bir adam şöyle dedi yani niyet etti, şöyle dedi. Le ne? Elbette e, tasaddukta bulunacağım. Bir, neyi? Bir sadakati. Bir sadaka çıkartacağım. Yani bir hayır yapacağım. Dedi. Fekarace çıkarttı bir sadakati, sadakasını Ba ile taadiye olur. Mütaadiye olduğu için söylüyorum. Ee, Sadakasını çıkarttı ne demek? Yani Şu cebinden çıkarttı, cüzdandan, kasadan neyse yani elinden çıkarttı. Fevaza koydu ha o sadakayı. Nereye koydu? Fiyyedi şarikın. Yani ne bilsin işte yolda dilenen var, muhtaç var, fakir var. Gördü birini, verdi. Fakat verdiği adam neymiş? Hırsız imiş. Parayı verdi. fiye şarikın. Bir hırsızın eline verdi. Bunun üzerine ee, ve asbahu e, sabah oldu demek ki bu gece oldu anlaşılıyor. Asbahu saru manasına da gelir oldular falan ama ben biraz sanki ha bak el elete var aşağıda tamam. Yani bir gece dedi ki ben bu gece gizli hani kimse görmeden bir sadaka vereceğim. Altı sadaka'yı çıkarttı fakat gitti. Nasip ya bu bir hırsızın eline vermiş. Ne bilsin hırsız. Ve asbahu sabah oldu. Ya ne? insanlar konuşmaya başladı. Efendim, ne diye konuşmaya başladı? Tusut dika sadaka verildi. Tasaddekanın meclülü. Tusut dika sadaka verildi. Elleylete bu gece Ala sarıkın. Ya hırsız her yeri çalıyor. Bu kadar muhtaç fakir fukara sadaka beklerken adam da gitmiş bir hırsıza sadaka vermiş. Ha ha iyi yani. Gülüş bir mevzu oldu. Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş. Dendi. Bu veren de duydu yani. Fakat şimdi bu nereden bilindi de dendi. Hırsız mı gitti her verdi? Küçük yerler tabii kasabalar. Herkes birbirini tanıyor. E gitti adam o yaydı ki bana birisi sadaka verdi ya. Ben zaten hırsızım bu adam da deli mi geldi bana herdi falan. O mu maskara etti onu yoksa? Değil. Niye de adam aldı parayı yedi? Yiyor. Burada diyor ki şerh çok güzel bir not getiriyor. Ya peygambere bildirildi o dönemin. Peygamberlere vahiy gelirdi bir de özel vahiyler gelirdi. Mesela peygamber kalkal gelirdi adama ettesi gün. allah Teala buyurdu ki sen dün gece şöyle yapmışsın bunu yapma. Yani ne güzelmiş tabii. Güzel de biraz da zor. Teftiş yakın takip var. Gece yaptığın sabah söylendiği zaman hepimiz için iç açıcı olmayabilir yani. Herkes efendi hazretleri değil. <gülüyor> o zaman bu yüzden peygambere ilham, vahiy gelirdi ki bu gece bu adam hırsıza sadaka verdi. Veya diyor, veliye ilham gelir. Bak, bunu Sindi Hazretleri söylüyor. Büyük Allame-i Cihan, Muhaşşi. Bütün hadisleri şer eden zat, Haz Sindi Hazretleri. Diyor ki, ya da veliye ilham gelir. Allah dostlardan biri keramet aktır. Derler ki, bu gece hırsıza sadaka verelim. Veya hatiften nida gelir. Bizim ümmette kapandı bu kanal. Eski ümmetlerde hatiften nida gelir. Yani bir ses duyulur, sahibi duyulmaz. Konu ayyuka çıkar yani. Bu hatif nida... Dördüncü şık bulan hangisi olduğu hadiste geçmediği için kesin karar veremiyoruz. Ama dördünden hariç değil. Dördüncü şık uykuda rüya görülür. Rüya da ilim sebebidir yani. Çünkü gece görüyorsun sabah çıkıyor bazı rüya yani. Hiç olmayacak bir şey öyle oldu diyorsun oluyor ölecek diyorsun ölüyor. Yani rüyada da normal insana da bildirebiliyor evli olması da şart değil. Bazı yavru rüyası bile çıkar. Yusuf Aleyhisselamın efendim hapisteki arkadaşlarımız, şöyle, Müslüman değildiler. Müslüman olmadıkları halde rüyaları tabir edildi ve çıktı yani. Neyse bu gece hırsıza sadaka verilmiş diye bu e, yayılınca, bu adam da bunu anlayınca, eyvah benim para hırsıza gitmiş. Fekale dedi ki, ah, Allah mey Allah'ım dedi, leker sen niçindir elhamdülhamd, ham <gülüyor> hamd ederim alâ Yine hırsıza gitmiş, daha beterine gitmemiş dedi. ''Adam ne yapsın? Gidip adamdan parayı mı geri alacak?'' <gülüyor> dedi ''Daha beteri var memlekette.'' dedi. İyi ki yine hırsıza gitmişti. ''Neyse dedi, ben ne yapayım?'' ''Elbette bir tasadduk yapayım bir sadaka.'' ''Bir sadaka daha vereyim bari.'' dedi ya. Bu yerini bulmamıştı. Fekhara'da çıkarttı bir sadakayı. Sadakasını yani parayı çıkarttı neyse o zamanki durum yani belki yemektir içecektir sadaka illa para olmaz Çıkarttı Çıkarttı sadakayı fevaza koydu ha onu. Bu sefer de gitti hastalığı Fiyyedi zaniyetin fahişe kadının elle vermiş muhtaç fakir. Vermiş ona. Cık, adam ne bilsin ya Allah için gidiyor veriyor. Fasbahu. Şimdi de bu verilenlerin bir kısmı da yani herkes salih amel sahibi bu dilenciler fakirler. Değiller. Fasbahu sabah çıktılar. Yeti haddesi üne konuşuyorlar bütün insanlar. Yine aynı dört tarikten bir yolla işaret geldi yani insanlara Mevla duyuruyor bazı şeyleri. Evel günmetlere çok olurdu bu. Tusutti kel ile de, Tusutti sadaka verilmiş elle de bu gece. Ala zaniyetin. Ya faahşe bir zinakara sadaka verilmiş. Görüyor musun? Bu kadar namuslu fakir fukara var. Buna mı rastladı falan. Millet dedikodu yapıyor. Fakale adam yine duydu Allah Allah bizim de paramız kimlere nasıl böyle. Allah medede ey Allah'ım lek'el hamd. Sana hamd olsun ala zaniyetin. Zinacidan da beteri olabilir. Allah'ın kullarında beterin beteri var yani. Yine ona gitmiş ne yapalım yine bir Allah'ın kuluna gitmiş dedi. Ben bir sadaka vereyim bir sadakati. Bir sadaka daha vereyim dedi. Bakalım ne oraya gidecek. Fekar Hoc'a çıkarttı bir sadakati. Hikaye değil ha. Bunlar hikaye değil. Resul Hoca benim hocam. Dinliyor musunuz onun vaazlarını? Dinlemiyorsunuz ne iyisiniz. Kafanızı çalıştırır usulü fıkıh kaidesi gibi. Beyninizi çalıştırır itikatta. Güzel vaz eder. O Diyanet Reisi'ni anlatıyor işte. O <gülüyor> Diyanet Reisi var ya şimdiki. Gitti de işte o mağara ilk hadis var diye Terhibi Terhibi. İlk başladığım derste üç arkadaş giderlerken efendim yağmura tutuldular. Bir mağaraya sığındılar. Yağmurdan heyelan oldu. Kaya kapattı kapıyı da. Her biri amelini söyledi de. Yavaş yavaş açıldı. Üçünün amelleri hürmetine falan. O anlatmış. Ben de diyor çok memnun oldum. Ne güzel hadisi anlattı. Hadis-i şeriflere değer verdi falan. demezim mi gidiyor? Bunlar temsilidir. Temsili ne demek? Sembolik. Sembolik ne demek? Böyle bir şey yaşanmamış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halide hikaye anlatıyor. Haşa ve kella. Düştüğümüz rezil duruma bak ya. Bir adam Resulullah'ın hadisine sembolik temsil dese zina etmekten de beterdir. İçki içmekten de beterdir. Hırsız olmaktan da beterdir. Çünkü neden ki? Aynı adına efendisine diyorsun ki hikaye anlatıyor. hikaye Esasında hikaye yaşanmış şeyin anlatım tarzıdır ama Türkçe'de hikaye olmamışa derler. Hikaye anlatma ya derler Fuzuli. Bu ne demek yani? Boş konuşuyorsun. Haşa haşa. Bu aynen oldu ha. Onu demek istiyorum. Sakın temsilidir, semboliktir demeyin. Sizi var ya Allah Teala temsili yapar. Işte, sembolik yapar. Cehennemde böyle güzel, sembolik bir e, size bir anıt yapar. Cehennemde bütün millete gösterir yani. Bak bu felanca hadisleri inkar eden hocanın sembolik bir anıtıdır der. Seni bir yandan yakar. Üstüne de anıt mezar yapar yani. Cehennemin dibinde. Sakın sembolik membolik demeyin. Tarihselciler var bir de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala beyan ediyor. İneği kestiler. İneğin parçasını adama dokundurdular. Adam dirildi, katilini söyledi. Meşhur hadise Bakara'nın suresinin ismi oradan geliyor. Adam diyor ki, tarihsel. Ne demek tarihsel? Sembolik. Ne demek yani? Yani bu olmamış, bu yaşanmamış demek. Böyle rezillik olabilir mi ya? İman etmek lazım. Neyse, aldı sadakayı çıkarttı. Üçüncü sadaka veriyor. Bu sefer bir zenginin eline vermiş. Yani adam paraya muhtaç değil, dileniyor. Bazı öyle var, apartmanı var, dileniyor. Bu da gitmiş, yine bu sefer para zengine gitmiş. Ya fasba sabaha çıktılar yeti haddesune, herkes konuşuyor. İşte peygambere ya vahiy geliyor ya veliye ilham geliyor. Beni İsrail'de böyle şeyler çok oluyor. Bütün herkese yayılıyor. Adam da canlı yayın gibi naklen gece kime verdiğini, yani adam tanımıyor, fakir diye veriyor. Mevla bildiriyor, sabahleyin herkes konuşuyor. Allah Allah diyor, ilginç. Bizde olmuyor böyle şeyler. Bizim hangimizde? bu? Yani, haşa Mevla baş eder. Melekleri çok da. Mevla bizde işi kayba bıraktı derdi Efendi Hazretleri. Eski ümmetleri aşikar ederdi. Bizde tamamen kayba bıraktı. Yani niyetimiz her şeyimiz. şeyimiz dışarı vurmuyor. Çoklarının şeyi, yüzleri ahirette çıkacak. Zengine vermiş. Dediler ki Tusuddika. Bu gece sadaka verilmiş. Bu kadar fakir muhtaç duruyor ya. Gidip zengine vermişler. Böyle yayıldı. Fekale bu adam yine duydur. Allahım ey Allahüm. Hamd. Sana hamdolsun. İlk geceki para hırsıza gitti. Ve zaniyetin ikinci geceki para faşiye gitti. Ve ganiyin üçüncü geceki param da yine gitti. Yine hamdolsun. Beterinden muhafaza eyle. Adam iyi niyetten çıkıyor veriyor. Arıyor birini buluyor. Ne yapacak adam? Fevtiye bunun üzerine kendisine gelindi efendim yani o şunu demek istiyor. Daha çirkinlerine, daha kötüsüne. Gavura gitmedi mesela. E şimdi gavura da gidebilir. Bu sefer hepten boşa gider. Hiç bu yine bir Müslümana gidiyor. Müslüman ama büyük günahkar olabilir. Yine Müslümana gidiyor falan. Bunun üzerine efendim kendisine gelindi Fehuti'ye bu yani kendisine nerede gelindi şimdi? Bu adam peygamber değil yani buna rüyasında geliniyor. Ama bu şimdi bu rüya, Resulullah sana sen bize bunu Bukhari'de anlatınca ne oldu bu şimdi? <gülüyor> bu oldu ayet gibi şimdi. Çünkü nasıl yaşanmış bir şey yani on demek istiyorum. Bizim başımıza gelmiyor mu? Rüyada bir şey görüyoruz sonra başımıza geliyor veya uyarılıyoruz, dikkate alıyoruz, kurtuluyoruz böyle şeyler. Biz de yaşıyoruz şu anda da. E, o adamın da rüyasına sahih rüyası yani. Rüya sahih olarak hadise geçiyor anlatsana sen. Rüyada ona dendi ki Gelindi ona finnevm yani uykusunda. Fekh ile dendi. Yani anlaşılan diyor bu. Fakat şimdi Hazretler'in bunu demesi de illa sade bu anlama gelmez. Çünkü o peygambere vahiy gider. Zamanın peygamberine peygamber gelir. Böyle şeyler de çok gördüm hadislerde. Yani peygamber o zamandaki o adama gelir. Mesela sana üç dua verildi der. Veya sen şöyle yapmışsın şu kabul olundu der. Veya bunu yapma der. Yani ben rüyasında gelindi de tabii ki şariha ve hürmetim var. Ama benim aklıma gelen o zamanın peygamberine veya velisine vahiy veya ilhamla bildirilip o da buna gelip bildirdiği daha aklıma yatıyor. Diğer hadislerden kıyas ederek. <gülüyor> Ona şu bilgi geldi yani. Ne yoldan geldiyse. Kendisine denildi ki sadaka <gülüyor> tüke şimdi senin sadakana gelelim. Kime hala sarıkın? Hani birinci sadaka verdin hırsıza rastlamıştı ya. Feleallahu <gülüyor> ola ki o hırsız en yeste'iffe e, i̇ffet talep eder yani utanır haya eder istemekten utanır neden ve vazgeçer iffet yani iffet hali onu zorlar ya sende haya yok mu utanma yok mu ya efendim al adam geldi sana para verdi sen zaten hırsızsın ihtiyacından mı hırsızlık yapıyordunsa e, ihtiyacını karşıladı işte ne hırsızlık daha yapıyorsun utan yani gibi onu bir o, o utangaçlık iffet Duygusu herkeste vardır bir iffet. Kimisini azalmıştır, kimisini çoktur ama o duygunun harekete geçmesi müseledir. O harekete geçer, onu vazgeçirir. Neden anserikati? Hırsızlığından vazgeçirir. Yani senin niyetin iyiydi, verdiğin para hırsıza da gittiyse sen kazandın dediler ona. Niye kazandın? Niyetine bakarım Allah buyurdu. Sen ihlasta verdin mi bu parayı? Verdin. Bu hırsıza gitti. Sana ne kime gitti? Ha araştırma denmiyor burada tabii. Onu da demiyoruz yani. Hava kurumu, civa kurumu gibi. İstediğin yere de ver denmiyor yani. Adam gidip şarap içecek bilmem balo yapacak bilmem ne yapacak böyle kurumlar da var yani hayır parasıyla. E şimdi sana da araştırma denmiyor ama şu deniyor. Şahıs müşahhas konuşulduğu zaman yani bir şahsa verdin. Fakir gördün, muhtaç gördün. İstedi mesela. Verdinse tamam. Sen niyetine bak. Efendim sen hep böyle derdi. Şüphelenmesen az ver, şüphelenmesen çok ver. diye de bir şey koyardı oraya hırsızlığından bu adam vazgeçebilir. Senin paran yerini bulmuştur. Peki de bu adam tevbe edecek. Senin helal paranla. Onun için sen tamamsın den. Vemmez zaniyetü. Evet. Zinaden kadına verdim parayı. Burada şerhten yani. Arapça daha. Türkçe kitaptan okumuyorum. Şakın yanlış anlamayın. Siz de oku o zaman dersiniz ki. Bende de var. Ya tergip tercüme alayım. bari. Hocanın vaazını dinleyeyim. Biz burada başka manalar veriyoruz. <gülüyor> evet. Şey, sizde vardır öyle işler de hemen. Meraklılarınız çok. Bu kitap kağıtların da arkaları şey ha israf olmaz diye kullanıyorum. Başka kitap. Ben önünden okuyorum. Ya. Yanlış anlamayın. Haber böyle çıkıyorsun. Türkçe okuyor dersiniz. Çok uyanıklar var sizde. Ben onları e, biliyorum. Efendim şimdi geldik. Aa Arapça okuduğuma da kızan var. Türk'te canlı yayın yapıyoruz. Kameramanın birisi orada. Şeyde teke tek de Fatih Antalya'nın kameramanın birisi konuşuyor mu ne diyor bir sesler geliyor Allah Allah diyorum bana ne diyorum Fatih Bey diyorum müdahale etsin adama yani ee, Ben beni alakadar etmez ki canlı yayındaki ses orada bir de baktım biraz daha sesler arttı şu oldu bu şey de anlamadım yani sonra bir de baktım bizim arkadaşların bir kişi oturuyordu orada orada diyormuş ki ya kitaptan okuyor ya diyormuş ben Işık'ın aleyhine bir kitaptan Arapça okuyorum İnkazül Ümmet Ümmeti Kurtarma diye isimli bir kitap ben okuyorum. O da diyormuş ki oradan kitaptan okuyor ya diyormuş. Cık, Allah Allah. Reci ile konuşuyormuş ama sesli konuşuyor. Tabi buradan duyulduğunu düşünmüyor. Bize kadar geliyor. Ondan sonra bizim ortakilerden biri e, sen de kitaptan oku demiş. Vereyim sana demiş. O kitap Arapça demiş yani. Şimdi Arapça okuyorum diyorum ya. Ona da itiraz eden olabilir. Adam diyecek ki niye kitaptan okuyorsun? E bana vahiy gelmiyor ki kardeşim. Bana vahiy gelmiyor. Ben vahi okuyorum. Kitaptan okumak zorundayım. Şarih ne demiş bakmak zorundayım. İmamı ı sindiysiz ben kıpırtayamam ki. Hangi şarihlerse bütün şarihler Allah şefaat denen aile eylesin. Bunlar Allah heccan insanlar. Biz kitaptan okuruz yani. Sen kitaptan okumayandan kork yani. Kitapsızdan sakın yani. Biz kitaplıyız elhamdülillah. O yüzden neyse bilmiyorum sonra işte attılar boru. Acayip bir iş yani. Ben de okurum diyormuş ya. Kitaptan niye okuyor ya diyormuş falan. Ya tamam kendi kendine konuşsan bir şey değil. E canlı yayındayız. Oranın da bir yayını var, itibarı var. Öyle iş etti orada. Neyse kimi diyeceği anlamadım da. Arkadaşlar dalıyormuşlar ona. Şimdi vemme caniye sen zina adına verdin ya parayı diyor. Felella ola ki o zina eden kadın en bu parayı alıp iffetli hale gelecek, vazgeçecek. Neden an zinaha? Zinasından vazgeçecek. Yani sen parayı Allah için verdin mi verdin? Kadın ne çıkmış? Daniye çıktı. Peki tamam. Efendim, bu insan belki de zora düşmüş. Zor oyunu bozar. Zor yüzünden namusunu satmak zorunda kalmış. Yani olabilir. Allah muhafaza etsin. Olmamalı. Velakin büyük de konuşmamalı. Zor oyunu bozar diye bir laf var. Açlık, sefalet felakettir yani. Bazı insanlara senet imzalattırılıyor. Ne şantajlarla, ne dualar isteyenler var biz kurtulalım buradan diye. İnsanları da hor hakir görmemek lazım. Yani onun az yok mu? O yemeyecek mi? Böyle bir e, kötü yolla düşmüş birinin için. Birine yardım meselesi oldu da yani para verelim, vermeyecek. Hayrımız geçmez, sadakamız. Herkes de arıyor evliya Allah'tan fakir zatlara parayı verecek. Ya kaç tane evliya Allah bulursun? Beşkıya Allah yani millet olmuş. E şey, ama ne yapacağız? Efendim dedi ki, yani herkes böyle düşünürse bunlar ne yiyecek dedi. İsmini de vermeyeyim kime dediğini de. Ne yiyecek dedi. Efendi dedi yani. Kardeşim dedi yani. E bunların da dedi karnı yok mu dedi, boğazı yok mu dedi yani. Bunlar Allah'ın kulu değil mi dedi. Şimdi herkes param en iyi yere gitsin. Ya tamam en iyi yere gitsin de. muhtacak gitsin de. muhtacak gitsin. muhtacın yani fakirin açın susuzun tamam takva mı haramdan sakınıyor mu yiyor mu içiyor mu efendim sen Allah rızası için ver buna da Allah bir can vermiş tamam yani Sarhoşa para verilmez konu buradan çıktı yani adam zaten sallanıyor zor geziyor ondan sonra da muhtaç duruma düşmüş ama ben para verirsem yine işçi alır mı almaz bu bilmem. Adam açlıktan ölecek yani Efendi Hazretleri de dedi ki ya her verdiğinden bu paranın hepsiyle de hiç şey almıyor ki. Efendim dedi ya. Bu adam ekmek de sen ekmeğine niyet et dedi. Anlatabiliyor muyum? Bak bu hadis-i şerif ben delilini bilmem. Efendi Hazretleri ayaklı Kur'an, ayaklı sünnet. Zaten Efendi'ye hadis sorma. Yani Efendi hayatı tümü ilham üzere evliya Allah. Bak şimdi hadisin kaynağı çıkıyor. Ben bunu görüyorum yani bu noktada. Bana da sorsan aman ya falan diyecektim. Ama işte bu işler... Kafadan olmuyor. Kitaptan okuduğun zaman farklı bir hayat var. Herkes yaşıyor yani. Açlıktan ölsün mü? Sen dediler bu parayı verdin ya belki de o kadın zora girmişti. Mecbur oluyordu. Şimdi ne yapacak? O param zaten param var. Niye zina edemeyecek? Belki de tövbesine sebep olacaksın. Sen yine iyi niyetle verdin kardeşim. Ne lüzum evham ediyorsun? Ve <gülüyor> zengine gelince fe <gülüyor> ha parayı zengine verdin. E parayı zengine verdin. E bu şimdilik ne kayra geçecek ya? Hiç kayra geçmiyor zannetme. Dediler ona. Ha, o Allah tarafından deniliyor yani. Hadis bu. Bu adama bir komşusu demedi bunu yani. Denildi ona. Gelindi ona. Kim geldi anlatıyorum sana işte. Manevi haber. Yani Mevla'nın katındaki durum bildiriliyor bunu. Hangi kanallan bildiriliyorsa. Biz hadis-i şerife bakarız. Zengine verdin ama. Ya zengine verdin mi? ne olabilir? Hadi o belki zinayı bırakacak. Hadi bu hırsızlık bırakacak. Zengin parayı boşuna yedi ya. Yiyecek. Cık. Yok. Sen öyle deme. ...senin niyetini iyiydi... ...sen bilerek vermedin... ...felallahu ola ki o zengin enyate bire... ...belki de ibret alacak... ...ne yapacak... ...feyun fika infak edecek... ...o da başlayacak vermeye... ...neden mimma o şeylerden ki... ata verdihu ona... ...kim Allahu Teala... ...Allah'ın ona verdiklerinde adam diyecek ki... ay anasın... ...adam gece vakti çıkmış dolaşıyor... ...işi bitmiş gibi... ...fakir arıyor... ...para vermeye yer arıyor... ...ben de bu kadar zenginim... ...kimseye para verdiğim yok... ...bir de gitmişim adamın parasını yiyorum... Belki utanacak ve o zengine verdiğin para ne olacak? O zengini tetikleyecek. Bundan sonra ne yapacak? O zengini de verdirmeye başlayacak. Sen ona bir verdin o zengin o sıra bin verebilir. Neden? Utanıp yola gelecek. Yani Mevla bir şey bir insanın başına gelen olayı ona hidayet vesilesi yapabilir. 40 tane hoca vaz eder. O adama zekatını verdiremez. Bir olayla karşılaşır, bir şey yaşar. Utanır hayal eder. O sıra zekatı vermeye başlar yani. Onun için hayattaki cereyan eden olaylar vaazlar gibidir. Hepsi derstir, ibrettir alabilenler için. Evet bu hadis-i şerifte. Şimdi e, Nesai, bu Bukhari buraya kadar Bukhari'ydi. Müslim ve de bu hadis-i şerif beyan edildikten sonra ilaveten fekı ile buyuruldu ki o adama neticeye bak geldik. Ama sadakatüke senin sadakana gelince şimdi senin sadakan şuna yaradı buna yaradı yarayabilir buna yarayabilir falan. Ne oldu peki senin sadakan fakat bilet kesinlikle kabul edildi. Senin sadakan kesinlikle Allah kabul etti. Daha ne diyorsun ki Allah kabul ettim diye veriyoruz zaten. Ama sen gittin en muhtacına verdin, en takvasına verdin ama bir gösteriş yaptın. Ma bilet. Bu sefer istersen evliyaya verdim parayı, kabul olunmadı diyecek sana. Neden? Ama gösteriş yaptın öbürlerinin yanında. Ben bu zata para veriyorum hareketi çektin. Ne olacak şimdi? O zaman sen kendi niyetine bak. Verilen yer senin için o kadar da çok önemli arz etmiyor. Ne niyetle verdiğin? Tabi verilen yeri araştırma demedik. Yanlış anlaşılmasın. Ama araştırma imkanı olmayan işler var ya. Fakir dilenci sokakta yolda. Gebetesine mi bakacaksın sen? Adama bir şey verelim derken. O zaman kabul olundun derler sana. Neden? Niyeti halis olduğu için. Aynı bitlerdi ya. Bir abi, hadis daha bitiriyorum. Radıyallahu anh Efendimiz'den Yebluh'u ulaştırıyor bihi bu hadisi. Kime en nebi yasal olsayım. Yani söylüyor ama diyor ki ben bunu Resulullah'tan duydum diyor. Söz olarak Ebu Derda'nın sözü gibi geçiyor. Ama hadis şerifti şeriftir. Çünkü diyor ki Resulullah'tan işittim diyor. Kale buyurdu. Menel kim ete gelirse firaşı yatağına. Uykuya yanaştık. Ve ve ama kendi yenvi niyet ediyor. En yakume kalkmaya yusalli namaz kılmak üzere. Neden minel leyli? Gecenin herhangi bir saatinden. Şimdi daha beşi Buçuğuna kadar belki de gidiyor imsak. Yani ben dört buçukta kalkarım birkaç sekat kalırım. Beşte kalkarım birkaç sekat kılarım Veya iki de üç de. Diye niyet etti yattı. Fe galebet galip geldi. Ona aynı iki gözü. Yani kafayı kaldıramadı. Uyanamadı. Hatta asbaha sabaha çıktı. Yani sabah namazını kaçırmadı da veler ki kaçırdı. Çünkü bu uykudan uyanamazsa bu da mazeret sayılıyor. Yani uyanamazsa. Ama uyanıp kalkmazsa günahkar oluyor. Ama uyanmak için tedbir alacak aile daha. Bazı kere tedbir de sökmüyor ki. Pili bitiyor, saatin pili bitiyor, telefonun şarjı bitiyor bilmem ne oluyor yani. Şimdi bu adam teheccüde kalkmaktan bahsediyor burası. Teheccüde kalkmak üzere niyet etti. Gözlerine yenik düştü. Sabaha kalktı. Eyvah teheccülük açıldım. Saat olmuş altı. Altı buçuk. Ancak sabah namazı kurtarır. Cemaate gidersen ne ala. Kütübe yazılır. Bu adama ma -şey ne neva Niyet etti. Yani... Ne niyet etti? On iki rekat kalkıp kılacağım. Aynen on iki rekat kalkışta dörtten beş buçuğa kadar kılacak. Şu kadar kılacak. Hepsi aynen yapmış olarak yazılır. Vekane olur. Nevmuhu uykusu. Bu baskıda yevmuhu demiş. Bu yanlıştır bu baskı. Güzel de baskı fakat yanlış yapmış oraya. Tergib-i teribin. Yani elinizde kitap olan mollalara söylüyorum. Yevmuhu yazan varsa yanlıştır. Vekane olur. Nevmuhu onun uykusu ya peki bu adam bir saat fazla uyudu. Bir buçuk iki saat fazla uyudu şimdi. Efendim e bu uyku ne oldu? Sadakaten sadak oldu aleyhi kendisi de. Kim tarafından? Mir Rabbi, Rabbi tarafından. Yani allah Teala buyurdu ki sen kalksaydın dört buçuktan beş buçukla kadar bir saat kılsaydın, okusaydın e, ne yapacaktınsa ben senin bu niyetinden dolayı çünkü niyeti halis, hazmetti, kastetti ama olmadı. Bu niyetine göre ben sana aynen yazdım ama Benden de sana bir bağış olsun. Sadaka bağış. Bu bir saatte seni fazla uyuttum. Hadi vücuduna sıhhat kuvvet olsun. Benden de sana bu bir saat iki saat uyku fazladan hediye olsun. Ama sevabın da kılmıştan aynı olsun. Ha bu tabi hep demin ne dedim yine? Planla projeyle olmaz. Bunların hepsi kalp niyet. Kalbin yerin niyeti mahalli kalptir. Kalbindeki niyetin buysa Mevla ile arandadır. Hatta dedim sana hafaza melekleri bile o niyete vakıf olamayabilir. Onlar göründüğünü, görüleni yazabilirler. Ama Mevla niyete vakıf olduğu için sana niyetini yazar, iş dönüyor, dolaşıyor. İnne bin niyat. Amellerin hiçbiri görüntüye göre değildir. Hepsi yapılırken ne niyetle yapıldığına göredir. Allah Teala Hazretleri her işlerde niyetlerimizi tashihe bizleri muvaffak eylesin. Her işlerde salih hamdellere bizi muhafaza eylesin. Her yaptığımız işi niyetle yapıp zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin sallallahu aleyhi ve Amin.